142. Konu Hazreti Peygamber'in Rum Kralı Kayser'e mektup göndermesi Dihyetül bir şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber beni bir mektupla Kayser'e gönderdi. Kayser'in yanına vardım, ona mektubu verdim. Yanında yüzü kırmızı, gözleri mavi, saçları kıvırcık bir de yeğeni vardı. Mektup Allah'ın Rasulü Muhammed'den Rumların sahibi her haklıysa diye başlıyordu. Yeğeni bu sözler üzerine derin bir nefes aldı ve, bu mektup bugün okunmamalıdır, dedi. Kayser bunun sebebini sordu. Yeğeni bu mektubu yazan önce kendi ismini anıyor ve senin için de Rum'un sahibi diyor, kral tabirini kullanmıyor, dedi. Kayser andolsun ki onu okuyacaksın, dedi. Mektup okunduğu zaman onlar Kayser'in yanından çıktılar. Huzura ben alındım. Kayser, onların dini işlerini düzenleyen Piskopos'u çağırdı. Diğerleri onu mektuptan haberdar etmişlerdi, bunu Kayser'in kendisi de söyledi ve mektubu ona okuttu, Piskopos ona şunları söyledi, İşte bu Muhammed'dir, o, beklediğimiz peygamberdir ki İsa onun geleceğini bizlere müjdelemişti, Kayser, piskopos peki sen bana ne tavsiye edersin, dedi, Piskopos ben onu tasdik ediyor ve ona tabi oluyorum, dedi, Kayser ona şayet ben bunu yapacak olursam krallığımdan olurum, dedi, Sonra biz Kayser'in yanından çıktık, Kayser, o sırada yanında misafir olan Ebu Süfyan'ı çağırdı ve ona sizin memleketinizde ortaya çıkan bu kişi necidir, diye sordu, Ebu Süfyan bir gençtir, dedi, Kayser onun soyu sopu nasıldır, diye sordu, Ebu Süfyan onun soyu hepimizinkinden üstündür, dedi, Kayser bu, peygamberliğin alametlerindendir, peki onun yaşantısı nasıldır, diye sordu, Ebu Süfyan yalan söylediği görülmemiştir, dedi, Kayser bu da peygamberlik alametlerindendir, dedi. Kayser, Ebu Süfyan'a yine sordu, acaba arkadaşlarından, onun dinini bırakıp da size dönen oldu mu, Ebu Süfyan hayır, dedi. Kayser bu da bir peygamberlik mucizesidir, dedi ve yine savaştığı zaman arkadaşlarıyla beraber mağlup olduğu oluyor mu, diye sordu. Ebu Süfyan bir kavim onunla savaştı, o onları mağlup etti, daha sonra onlar da onu mağlup ettiler, dedi. Kayser bu da peygamberlik alametidir, dedi. Sonra Kayser beni huzuruna çağırdı ve şöyle dedi. Seni gönderen zatadeki, ki, ben onun peygamber olduğunu biliyorum. Fakat krallığımı terk edemem. Piskopos'a gelince, Hristiyanlar her pazar günü bir yerde toplanıyorlar. O da onlara vaaz ediyordu. Pazar günü olduğunda bu kez onlara vaaz etmedi. İkinci pazar da vaaz vermedi. Ben yanına gidiyor ve onunla konuşuyordum. O bana sorular sorardı. Üçüncü pazar gelince Hristiyanlar, onun çıkıp vaaz vermesini beklediler, o yine çıkmadı, hasta olduğunu söyledi, bunu birkaç defa tekrarladı, sonunda şöyle haber gönderdiler, ya bize çıkarsın veya odana girer seni öldürürüz, biz, o Arap buraya geleli beri senden şüpheleniyoruz, bunun üzerine Piskopos bana bir mektup verip şunları söyledi, şu mektubu al, Muhammed'e götür, ona selamla birlikte benim Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun Rasulü olduğuna iman ve şahitlik edip kendisine inandığımı, onu tasdik edip yine kendisine uyduğumu söyle, halk bu durumumu sezmektedir, ona bu gördüklerini de söyle, bunları dedikten sonra dışarıya çıktı, onlar da onu öldürdüler.